Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF, Türkiye'nin güneş enerjisi konusunda izlemesi gereken yolları anlatan bir kitapçık yayınladı. WWF, Türkiye tarafından hazırlanan Güneş Ülkesinden Dersler isimli kitapçıkta, Akdeniz'de Güneş adlı hayali bir ada ülkesinde insanlığa ve gezegenimize saygılı, ekonomik ve sosyal kalkınmanın dengelendiği, sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin 10 yıllık öyküsünü anlatıyor. WWF Türkiye tarafından hazırlanan Güneş ülkesinden dersler kitapçığı, okuyucuyu 2020 yılında hayali bir ada ülkesi olan Güneş ülkesine götürüyor. Güneş ülkesi 10 yıl içinde sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin mümkün olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Sadece elektrikte değil, tüm enerji talebinde yenilenebilir enerjinin payını %20'ye çıkarıyor, emisyonlarını %30 azaltıyor, enerji verimliliği sayesinde 11.7 milyar, Euro tasarruf ediyor. Enerji politikası, fosil yakıta dayalı olan ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda henüz yeterli adım atmayan sıradan bir Akdeniz ülkesini temsil eden Güneş ülkesi, 10 yıla yayılan enerji politikası çerçevesinde sürdürülebilir bir enerji sistemine geçiş yapıyor. Bu süre içinde kademeli olarak toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını %20'ye yükselterek fosil yakıtlara ve ithalata olan bağımlılığını da kırıyor. Akdeniz'deki benzer enerji politikalarına sahip ülkelerin sürdürülebilir enerjiye geçişi için bir kılavuz görevi gören Güneş ülkesinden dersler kitapçı, aynı zamanda gerçek bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin enerji vizyonuna ve 2023 hedeflerine de yer veriyor. Kitapçı'a www.org.tr adresinden erişebilirsiniz. www.org.tr adresinde Güneş ülkesinden dersler kitapçı. Ve evet HES dereyi 2 saatte kuruttu. Rize'de 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Salarha Deresi Hidroelektrik Santrali'nin deneme üretimine başlamasıyla 2 saat içinde tamamen kurudu. Rize'de kent merkezi ile birlikte 10 ilçe, 5 belde ve 25 köyde yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Salarha Deresi'nde kurulan Hidroelektrik Santrali çalışınca Suyun tünele alındığı 8 kilometre boyunca derede su kalmadı. Taşkınlarla verimli taşkın düzlükleri oluşturan derenin 2 saat içerisinde susuz kalması bölge halkının tepkisine neden oldu. Derelerin Kardeşliği platformu sözcüsü Ömer Şan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun söylemlerinin aksine HES'lerin artık dereleri kuruttuğunun görülmesi gerektiğini belirterek Görüntüler ortada, derelerde su kalmadı. Salt bir enerji kaynağı olarak görülen ve ranta dönüştürülen dereler kuruyor. Canlı yaşam yok oluyor. Dereler kuruduğu gibi yaşamın da kökü kurutuluyor. Bu rant projelerine artık dur denilmeli dedi. Rize'de daha önce de elektrik üretimine geçilen HES projeleriyle, Güneysu içesindeki Gürgen Deresi ile İkizdere Vadisi'ndeki İkiz İkizdere'de kurumuştu. Bilim insanlarına göre şiddet ve çatışma iklim değişikliği ile doğrudan bağlantılı. Yapılan yeni bir araştırma iklimde görülen değişikliklerin dünya genelinde şiddet olaylarıyla çok yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Saygın bilim dergisi Science'ta yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre sıcaklık derecelerindeki küçük artışların ya da yağış miktarındaki değişimin hem bireysel şiddeti hem de toplumsal çatışmaları tetiklediği belirlendi. Dünyada kayıtları geçmiş ve verileri yüzlerce yıla yak yayılan yaklaşık 60 araştırmanın sonuçları da yeniden değerlendirildi ve benzer verilerin ortaya çıktığı belirlendi. Hazırlanan raporda örnek olarak son dönemde yaşanan kuraklıklar sırasında Hindistan'da aile içi şiddet olaylarında belirlenen artış, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen yılki aşırı sıcaklar sırasında saldırılar, tecavüzler ve cinayetlerde belirlenen Yükseliş buna örnek olarak gösterildi. Araştırma raporunun sonuçları artan sıcaklıkların daha büyük çatışmalara da bağlantılı olduğunu gösteriyor. Avrupa'daki etnik çatışmaların ve Afrika'daki iç savaşların buna bir örnek olduğu vurgulanıyor. Akademisyenler elde ettikleri verilerin iklim değişikliği ve şiddet arasındaki bağlantı konusunda güçlü kanıtlar sunduğu görüşünde. Ancak bazı uzmanlar tabii ki şiddet ve çatışmaların ardındaki tek gerçek gerekçenin, Bu olmadığını daha karmaşık gerekçeler de olduğunu vurguluyorlar ki sıcaklıklar artınca bence insanların siniri de tepesine vuruyor. Adana Karataş'ta bulunan Akyatan Lagünü yok olma tehlikesi altında. Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocağ'ın haberine göre Çukurova Üniversitesi'nden doçent doktor Tuncay Kuleli, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve uluslararası sözleşmelerle de korunan Akyatan Lagünü'nün hem doğal hem de insan etkisiyle büyük risk altında olduğunu söyledi. 12 kilometre karelik kumul alanın düzleştirilip tarla olarak kullanıldığını anlatan Kuleli, lagünün toplam sulak alanı 18 bin hektar. Çalışmalara göre 12 kilometre karelik bir alanın tarla yapıldığını belirledik. Ciddi bir yönetim planı hazırlanıp uygulamaya geçilmezse geri dönüşü olmayan bir yok oluşla karşılaşacağız şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin de bir tehdit oluşturduğunu kaydeden doçent doktor Tuncay Kuleli, deniz seviyesinin, Sadece 30-40 santim yükselmesi durumunda lagünün sular altında kalacağını kaydederek şöyle devam etti. İklim değişikliği ve sığlaşma gibi doğal etkileri de insan etkisi etkilenince lagün yok olup gidecek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğrisi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.